Şu ateşe, ocak, ocak denen bir şey var, aile ocağı. Ocak, ocak ocağısından dumanın tüplüğü yer. Ocağısından duman tüplüğü yerden mutlaka bir, bir hayat yetmedi. Aile, gerek İslami Türk hayatında, gerekse İslamiyet'ten evvelki Türk hayatında, Düşünseniz biz, biz evet Türküz, söyleyiniz dediğimiz, bizi kanımızda var Türklük. İnsan ister ininden çıkabilir, istemiyor, istemiyorsun, ininden çıkamıyor. Ama kanın neki kanın boşu başka kan kat vücuduna aynı kan yapar. O için kanımızda eski Türklerde aile çok mukaddes bir yapar. Tamam çıktığı yerde ocak vardı, ocağın olduğu yerde hayat vardı. İnsanlar vardı. Onun için Türkler ayrı, ayrı hayatına çok çok çok büyük değer vermişlerdi. Kadın İslamiyetli hakimiyet kurdu ama eski Türklerde de kadın evin sahibiydi. Kadın devletin sahibiydi. Devletli anayasasından Ece'nin yani kadının, sultanın imzası mührü olmadan hiçbir kanunami yöreye giremez. Türk'te aile bir çok mührü. O için biz hemen Allah'ın veri bizi emekli dininin nikâhı, hem de devletimizin kurduğu medeni nikâhı kullanıyoruz. İkisi de biridir. Her ikisinde de kadına mührüliyet vardır, dininin nikâhı da. Medeni nikâh ile kadına büyük bir millet var. En hoş miras hukukları vardı. Eskiden zannettiğiniz gibi evde hoca nikâh koyup da hoca nikâh diye bir şey yok. O bir de yeni nikâh vardı. Yeni nikâh da kaliteliğinde devlet arşivine girerdi, işlenirdi. tarih boyunca bu, bu ise böyleydi. Fakat bugün kendi bu din kendini medeni zannettiği tarafından birçok ülkede Kadın çok arka planlardaydı. Çok arka planlardaydı. Hasya cimriyekli yeri yoktu. Böyle bir şey. Komşumuz, dilimizle, e, minniyetimizle ne kadar övünsek az. Allah bu millete başka bir şey vermiş. Böyle bir nefes Müslüman olmalı neyefes böyleydi. Aslında aslında Türkiye'de tek tanrı, tek Allah füklü vardır. Gök tanrı derler. Gök tanrı. Tek Allah diyor. Benim hocam rahmetli bir milliyetçi bir insandı. Derdi ki Türkler İslamiyet'ten evvelde de tek Allah tanımlardı, birilerdi. Yalnız La İlahe İlahe İlahe İlahe İlahe İlahe İlahe Vardı da Muhammed'in Resulü yoktu. Hazreti Peygamber'le sonra o da geldi La İlahe illallah İlahe İlahe İlahe Muhammed'in Resulü'nden değdi. Ve bunu Türkiye çok çabuk katıyor dedi. Savaşsızdır. bakmıyor tarihlerdeki savaşları o, Arap mülletini Türklere kabul ettirmek istedi. Zoraki şeyleri, Türk tarih boyunca asla boyun eğmemiştir. Araplarda da boyun eğmemiştir. Geri attı, de eğmeyecek, geri eğmeyecek. Çünkü çok bacilelerden atlamıştır. Yeni atlayacak Arap hâkimiyetini de def etmiştir. Hazreti Muhammed'i tanımıştır. İslamiyeti en sav şekliyle, Kabul etmişsiniz. Bugün Türk İslami Harekatları'nda dikkat edin, başta o hava varmış. Behtarşı'ya bakın, Mevliyev'e bakın, Nafşıya'ya bakın. Neyse, bunların tarihi İki tane genç, birisi için de acısı da oldum. Bunlar böyle iyi çaba. evet, izin de muvaffak ederek Allah annesi Fatih Aleyhisselam Aileye şimdi kızım iki erkek siz iki erkek veya dört menü kadın şahitin tonunuza. bakın bakın şahitin. kim var şahit kimi şahit eyvallah sen de kızım ya dört hanım ya iki, iki erkek sen, sen hanımlarını ha. seç Nazan Abla. Dört seçiyorum değil mi? Ya iki erkek ya dört hanım seçiyorsun. Nazan Abla, Emel. Tamam. Çay de bu ya. <gülüyor> Hüseyinüni an mescidden Bismillahirrahmanirrahim. O da bila ya ya o. Ya ki bir sureti verenler göğün ateşten ateşler. Beldede yaşuhuz. Ya Rabb'im beni elinden hakim geleli hüdri bir şekilde ilme diyor. İllati mensara el-siyak ki cemaatler par. Gene yahut bu Allah emrediyor evlenin tek kalmıyor. Sizi karşına çok görmek istiyorum, Temin Eğer kendinizi evlendi, ünkar yoksa faküleri evlendirin. Onlara yardım edin. Evlenmelerini temin edin. Hazreti Peygamber Efendimiz evleniyor ben kıyamette karşısında Müslümanlar çok görmek istiyorum. bakın evli Türk hayatında de, yeni bir hayat yeni bir mahlul ne şimdi anneniz babanız muhabbet muhabbet etti mi hepsi yani şimdi şirkete gelme. kalkınlar satıp olabiliriz, izin veririz. Gördüğünüzü. Şu çarpıyor. Olur mu? Ağır, çarpı <gülüyor> <misiniz>? <gülüyor> <Orta> yazmış, <gülüyor> evet. Anne baba adınız? Hüseyin ve Berna. Berna yazmak. Bu. Baba adı? Hüseyin. Hüseyin. Anne adı. Gümle'yle. Ya Deniz. Elmas. Anne mi bu Anne adı Bediha, Bediha. Baba adı Bediha. Bediha. Bediha. Bediha, Bediha diyor. Evet, ha o yüzden. Ha yazsın evet. Bunun ne adı Bediha Bediha'dır. Bediha. Bediha'mız. Baba? Baba'da Osman. Osman. Bediha dedi. Senin heye Medya dediniz. Müberra ve bütün olup hiçbir tesir baskı altında kalmadı. Vermes anında evinliye karar verdim. Tekrar sorun. Hiçbir baskı altında hesabda kaldım. Evinliye karar verdim. Tekrar yorum. Elmas Hanım'ın e, evlenmeye hiçbir baskı ve tesir alıkanlığına karar vermesin mi? Her yani, bir Hiçbir... Ve diğer de Osman kızı, Hiçbir baskı ve tesir alıkanlığına karar vermesin e, karar vermesin Murat'ın karar Tekrar söylüyorum, karar verdiniz Tek üçüncü para söylüyorum. Hiçbir baskı ve tesir alıkanlığına Evime yakaladınız mı? Verdim. Hakir, şimdi siz nişanınızın nişanını da şimdiye kadar hediye aldınız mı? Hediye mi aldık? Evet. Evet. O akkak arabica bir şey. Aldım. Siz aldınız mı? Aldım efendim. Şimdi evladım, ee, bizim kanunu Teminden beri söylediğim üstünlük kanunu. Herhangi bir ayrılık. İstemeyiz azal kolusunu. Ama. Dan sonra şey edeyim, ee, Bir ne vereceksiniz? Altın olacak. Eş olacak hanımına ne vereceksiniz? Altın olacak. Yani ben kızım ucuz değildir. <gülüyor> <gülüyor> Onun Altın, evet. atın, atın, Elmas gerdanlık. O Ne Elmas gerdanlık. Yok canım. Antarlıke. Çık. Çık. Çık. Çık. Yani Siz söyleyelim. Üç, çık. Üç haklere çık. çık. Binlik, üç binlik. Bin. Üç bin. <gülüyor> Allah'ın <gülüyor> emriidir. <hadite, tencabberine, gülüyor> Hazreti Zengberim'in ismi. Meslek imamı, meslek <gülüyor> imamının az ettiği imam. Allah'ın işaretleriyle. Siz sizi Allah'ın huzurunda nikahlıyorsunuz. Çok şükür. Kabul ediyor musun? Eşyaya kabul ediyor musunuz? Ediyorum ben. Kızım sen eşya kabul ediyor. Allah'ın emniyeti, Peygamber'in izniyle, imam imamı imam Azam asetlerinde işte böyle ve hepimizin bağlı olduğu piyerimizinde şimdideyse sizleri eş paraytan birimizin e, nikahı yapıyor. Allah hayır etsin. Allah, Allah, Allah uzun ömürler versin. Allah, Allah yuvazlar. Amin. Allah yuvazlar. Sağlık sağlık. Bol milletler, bol, bol kazançlar. İhsan etsin. Temin yılda inşallah şu 300'lü altına da lüzum kalmadan bütün ömür boyu Allah'ın sağlık sağlık. İhsan Şimdi bir bir, bir Kur'an-Kerim ayetleri sor vereceğim. Siz, Allahu alimullah sağlık, sate, yasidir. İhudü bilyahim ya şeytanın racim. İsbi İlahir rahman ir resulü bimah ünsüley, ilehim min rabbih. Vermi minin akülünü. Ame ne ve meleayi iketi ve küttübi. Ya resulühi lâ neferuke beyne ehâdin mehsusülihi bekânisîne ve atâne gufrâne ki rabbena böyle gelimi seyran lâ yekunu lillâhi nefsün illâ bisâh nehameke sebet alehem tesemme rabbena ale tu iznâ inne senâ ev etâne rabbena bela tahmini ale İslami kemah, hamel tüyü alem nezine minin kablina. Rabbena ve ne tuhemminna malata bihi, bihi ve fanna ve fulana verhamna, elte mevlana fensurna alale bi azim Subhane rabbike rabbil izzeti amma Yusufuna ve selamun alel-i ve ve elhamdülillahi velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Kabulin yaz, kabulünde de aşkın yaz el-Fatiha. Her ikisinde mesut bahteri olman için yani Kabulin yaz, kabulünde de aşkın yaz el-Fatiha.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 geliyor. Şey, şöyle şöyle. Olsun şey, yazsan şey Tuzlu kahve mi yapsaydık, ne yapsaydık? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öz Tatlımızı da görelim. Öz bilen çok güzel bir soyalım Allah'ın sevdiği emekler bunun olmaz. Sayın Sayın değerli. Bu kadar korkulunda. Tamam. Böyle korkulunda. Bu kadar korkulunda. Teşekkürler. Bu alabildim. Ne gibi kaç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 Abici? Abici. Hakan dedim